en çok nefret ettiği şeylerdendir. Allah taşları birbirine kenetlenmiş bir bina gibi saflar halinde kendi yolunda savaşanları sever. Hani bir vakit Musa kendi milletine "Ey benim milletim" demişti. "Benim Allah'ın resulü olduğumu bildiğiniz halde niçin bana böyle eziyet ediyorsunuz?" Onlar batıla meyledince Allah da onların kalplerini hakkı kabul etmekten Hakk'a meyletmekten uzaklaştırdı. Öyle ya, Allah, yoldan çıkmakta direten bir güruha hidayet etmez. Onları emellerine ulaştırmaz. Vakti geldi, Meryem'in oğlu İsa da, Ey İsrail oğulları dedi. Ben size, Allah'ın elçisiyim. Benden önceki Tevrat'ı tasdik etmek, benden sonra gelip, ismi Ahmet olacak bir Resulü müjdelemek üzere gönderildim. Ne zaman ki, o peygamber, açık açık delillerle kendilerine geldi, bu kesin bir büyüden ibarettir, dediler. Allah'a itaate davet edildiğinde, bunu kabul etmediği gibi, üstelik, uydurduğu yalanı Allah'a mal eden, Allah adına yalan söyleyenden daha zalim kim olabilir? Allah, böyle zalimleri hidayet etmez, emellerine ulaştırmaz. Onlar, Allah'ın nurunu, ağızlarıyla üfleyerek söndürmek isterler. Fakat kâfirlerin hoşuna gitmese de Allah nurunu tamamlayacak. O Resulünü diğer bütün dinlere üstün kılmak için hidayet ve hak dini ile göndermiştir. İsterse müşrikler bundan hoşlanmasınlar. Ey iman edenler! Sizi gayet acı bir azaptan kurtaracak, üstelik size çok kârlı bir ticaret sağlayacak bir iş bildireyim mi? Allah'a ve Enchesine inanır, Allah yolunda mallarınızla ve canlarınızla mücahede edersiniz. Eğer bilirseniz, bunu yapmak, sizin için çok hayırlıdır. Böyle yaparsanız, sizin günahlarınızı affeder ve içinden ırmaklar akan cennetlere ve özellikle, Adn cennetlerinde çok güzel saraylara yerleştirir. İşte, en büyük başarı, en büyük mutluluk budur. Memnun olacağınız bir şey daha var. Allah'tan bir yardım, ve yakında gerçekleşecek bir zafer. Mü'minlere bunları müjdele. Ey iman edenler! Siz Allah'ın tarafında olunuz. Onun dinine yardım ediniz. Nasıl ki, Meryem'in oğlu İsa, vaktiyle havarilere, Allah'ın yolunda giderken, kim bana yardımcı olmak ister diye sorunca, havariler, biz Allah'ın tarafında oluruz, diye cevap vermişlerdi. Neticede, İsrail oğullarından bir kısmı İsa'nın peygamberliğine iman etti, bir kısmı da inkar etti. Biz de iman edenleri düşmanlarına karşı destekledik de onlar ötekilere üstün geldiler.